Nasr Hamid Ebu Zeyd'in Nas-Olgu ilişkisi bağlamında Ulümül Kur'an'ı eleştirisi. Arkadaşlar öncelikle Ebu Zeyd'in hayatı hakkında açıklamayı dikkat çekici bulduğumdan makaleden direkt o kısmı okumak istiyorum. Ebu Zeyd Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. Burada Ebu Zeyd 1992 tarihinde profesörlüğe yükseltilmesi için Kahire Üniversitesi'ne başvurur. Bilimsel çalışmaları olarak değerlendirilmek üzere çok sayıda makale ve araştırmasının yanı sıra iki kitap takdim eder. Üniversite Bilimsel Komisyonu Ebu Zeyd'in çalışmalarını içeren dosyayı incelemek üzere 3 profesörden oluşan bir jüri teşkil eder. Jüri üyelerinden ikisi dosya hakkında olumlu rapor verirken, A. Şahin e, raporunda adayın çalışmalarının profesör ünvanı alması için yetersiz olduğunu belirtmektedir. Üniversite Bilimsel Komisyonu, teamüle aykırı olarak azınlığın görüşünü benimsemek suretiyle adayın profesörlüğü yükseltilmesini onaylamaz. Bundan doğan rahatsızlık üzerine 1992 tarihinde toplanan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, A. raporunun bilimsel kriterlere uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle Ebu Zeyd'e profesörlük ünvanı verilmesinin doğrultusunda oy birliğiyle tavsiye kararı alırlar. 93'te toplanan üniversite senatosundan farklı bir karar çıkmaz. Bu kez olumsuz kararın altında daha önce adayın çalışmaları hakkında olumlu rapor vermiş bulunan iki jüri üyesinin de imzası yer almaktadır. Olay tam bir sansasyona dönüşmüştür. Buna irtidat gerekçesiyle bir grup avukat tarafından açılan Ebu Zeyd ile eşi Doktor İbtihal Yunus'un boşanma davası da eklenince olay bütün yönleriyle basına intikal eder. Bu çerçevede Elahkam gazetesi 90. tarihli sayısından itibaren Hivarul Kavmi köşesinde bu konuya tahsis eder. Taraflara söz hakkı verilen köşede öncelikle A. Şahin'in ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün raporları tam metin olarak neşredilir. Ebu Zeyd e yönelik ithamlar özetle şu noktalarda yoğunlaşmaktadır. Kur'an ve sünnetin boyunduru, boyunduruluğundan kurtarılmaya çağırmaktadır. gayb konusunda salgı, saldırgan ifadeler kullanmaktadır. Selefi layık olmadıkları biçimden nitelemekte ve onlara karşı asılsız ithamlarda bulunmaktadır. Örneğin Hz. Osman Kur'an'ı Kureyş, e, Kur Kureyş lehçesine göre yazdırmakla kabilecilik yapmıştır demektedir. Kur'an metninin sağlamlığı sağlamlığıyla ilgili şüpheler ortaya atmaktadır. Kur'an'ın icazı ve ezeliliği olan inancı bir hurafi olarak nitelemektedir. Bu ithamlar söz konusu. Evet, biraz entrikası gibi. <gülüyor> i̇şte, makale, i̇şte bu makale Ömer Özsoy tarafından, adından da makalenin isminden de anlaşılacağı üzere... ...Ebu Zeyd'in Mefhumun Nas isimli kitabındaki Nas olgu ilişkisiyle ilgili Kur'an ilimlerine... Yani ulumul Kur'an'a yönelik eleştirisini tanıtmak amacıyla geliştirilmiş bir makale. Ö Ömer Ersoy tarafından. Şimdi içeriye bakarsak. Ebu Zeyd, ulumul Kur'an ifadesini eleştirmekle başlıyor. Ki Ebu Zeyd'e göre Kur'an ilmi olarak isimlendirilen uğraş alanlarının her biri aslında ya dil bilim yani ilm luga ya da edebi incelemenin biraz edebiyenin konusudur. Bu arada ul Kur'an'a yönelik bir bütün olarak Ulümül Kur'an'a eleştiri yapması Ebu Zeyd'i özgün kılan etkenlerden olmuştur. Yani onu farklı kılan durumlardan birisi Ulümül Kur'an'a toplu bir eleştiride bulunması. Bu zamana kadar yapılmamış bir şey yapmış. Bu arada ben mefhumun nas bir kısmından mefhum kısmını açıklamak istiyorum usul açısından. Şimdi bir mantık vardı. Laf lafızlar. Hocam veriyorum. Lafzın sözde belirtilen bir manaya delaleti. Mefhum kavramı ise lafzın söylendiği anlamın alanın dışında kalan bir manaya delaletidir. Aslında mefhum kavramı her ikisinin de e, lafzından anlaşılması itibariyle mantığı da kuşatmasına kuşatır. Buradan mefhumun naz yani naztan anlaşılan nedir'i Ebu Zeyd kitabını almış. Şimdi içeriye bakarsak, içerikte Ebu Zeyd ulumul Kur'an ifadesini eleştirmekle işe başlıyor. Ki Ebu Zeyd'e göre Kur'an ilmi olarak isimlendirilen uğraş alanlarının her biri aslında ya dil bilimin yani ilm luganın ya da edebi incelemenin, cirase -e edebiyenin konusudur. Bu arada ulüm Kur'an'a yönelik bir bütün olarak, Kur e, ulüm Kur'an'a yönelik eş, eleştiri yapması yönüyle Ebu Zeyd diğerlerinden farklıdır. Yani kendisini özgün kılan etkenlerden birisi budur. O zamana kadar yapılmamış bir şeyi yapıyor Ebu Zeyd. Ir. Ebu Zeyd'den önce Emin el-Hulli olarak bilinen kimse de, o da edebi tefsirin gerekliliğini şu ifadeleriyle, açıklamaktadır. Benim anlayışıma göre günümüzde tefsir planlı, programlı, sistematik ve her yönüyle eksiksiz edebi inceleme demektir. Tefsiri böyle açıklıyor. Bugün tefsirin asıl amacı sadece ve sadece edebi olmak durumundadır ve bunun ötesinde herhangi bir gaye ve değerlendirmeden asla etkilenmemelidir. Bunu bütün diğer amaçların gerçekleşebilmesi buna bağlıdır diyor. Ebu Zeyd'in temel hareket noktası da bu e, Eminel Hulli'den farklı değil. O da şöyle diyor, kültürümüzde ve düşünce hayatımızda hakim olan ideolojik yaklaşımı aşabilmemiz için gerekli olan bilimsel zihniyetin biricik güvencesi nasıl eksen alan? edebi incelemedir diyor. Edebi tefsir yöntemi aslında günümüzdeki oryantalistlerin geliştirdiği tarihsel yöntemle büyük paralellik arz etmekte. Tarihselci yaklaşım diyebiliyoruz biz onu. Aradaki fark ise tarihsel yöntemde peygamberin neyi kastettiği araştırılırken edebi tefsirde Allah'ın ne demek istediği araştırılmaktadır. Her ikisinin ortak noktası ise burası önemli. nassın delaleti yani Kur'an'ın anlaşılmasında büyük ölçüde nesnelliği yakalayabilmek, sağlayabilmek. Yani her iki yöntemin Thank you edebi tefsir yöntemiyle tarihselcilerin ana gayesi e, nesnelliği yakalamak. Mefhumun nasta. Yani Kur'an'ın ne demek istediğinde e, herkese göre genel kabul görecek bir nesnellik yakalayabilmek. Ancak edebi tefsir yöntemiyle ilgili çalışmalar İslam tarihindeki e, bu çalışmalar oryantalistler tarafından özgüyle desteklenirken İslam dünyasında ilhad olarak nitelendirilmiş. Yani haktan ayrılmak, sapmak olarak nitelendirilmiş. Seriye devam edersek makalenin Ebu Zeyd geleneksel Kur'an ilimlerinin Kur'an ...anlamada yetersiz kaldığını, bunun sebebinin ise nedeninin bu ilimlerin yani Kur'an ilimlerinin tedvin edildiği dönemlerde yani Hicri 7. yüzyıllarda... Şe <gülüyor> Dış dünyanın özellikle de Hristiyanların tehdidiyle karşılaşmış olmasından dolayı Kur'an ilimlerinin hani ne var ne yoksa her rivayetin alınmasına bağlıyor. Bu sebepten Kur'an ilimlerinin yetersiz kaldığını söylüyor. Bu durumun aynı şekilde hadis usulünün tedvini için de geçerli olduğunu söylüyor. Yani hani hiçbir ayıklamaya tabi tutmadan metni veya bilgiyi koruma amaçlı ne olursa toplanmış. Bu hadis usulünde de böyle olmuş. Tarih usulünde de böyle olmuş. Bunu söylüyor. Mesela Ebu zeyt örneği veriyor. Zerkeşi ve Suyuti'nin çalışmalarını cem etme ameliyesi olarak tanımlamakta. Bu durumun içe kapanma ve Nas'la ilgili bilgilere sıkı sarılmaya sebebiyet verdiğini belirtmektedir. Böylece İslam'ın siyasal birliğini temin edilememiş olsa da düşmana karşı düşünsel ve kültürel birlik sağlanmış oldu. Bunu kabul ediyor. Ancak daha sonra bu durum Sonraki dönemlerde nasıl kendi sosyal-tarihsel bağlamından koparılması sonucunu doğurmuş. Neticesinde naz dilsel bir yapı olmaktan çıkarılıp kutsala dönüşmüştür diyor. Bunu belirtiyor. Hatta Selçuklular ve Osmanlılar döneminde işin Nas'ı anlama ve yorumlanmanın konusu olmaktan çıkarılıp Musaf şeklindeki Kur'an'ın kutsal bir süs eşyasına dönüştüğünü ifade ediyor Ebu Zeyd. Bu bence ciddi bir iddia. Ebu Zeyd, Kur'an ilimlerini tedvin sürecinde amaçlanan kültürel korumanın sağlandığını, yani Kur'an ilimlerini tedvin etmekteki amaç, kültüre, kültürü korumak. Bunun sağlandığını, ancak günümüz açısından Müslümanların çağdaş sorunlarının aşılmasında doğrudan bir katkı sağlamadığını söylemektedir bu Kur'an ilimlerinin. Ebu Zeyd'e göre günümüzde tehdit altında olan İslam kültürü değil, bizzat Müslümanların varoluşlarıdır. Ancak iş... Ne yapmalıyız sorusuna gelince, İslamcılar'ın cevabı bu İslamcılar kimdir? İslamcılar'ın cevabı, İslamı tatbik edelim olduğunu belirtene bu zeyt, onların İslam'dan anladıklarının ise hadleri uygulanmasından başka bir şey olmadığını söylüyor. Diğer taraftan. Yenilikçiler denilen kimseler, modernistler vesaire diye ta tanımlanan kimseler ise çözümü miras almış olduğumuz kültürü sorgulayarak, sorgulamak, ayıklamaya tabi tutmak ve gerekirse yenilemekle mümkün olacağını öngörüyorlar. Ebu Zeyd de yenilikçilerden taraf olarak dam dünyasının, çağdaş sorunlarının, geleneksel İslam'ın sorunsalıyla uyarıyor örtüşmediği vurgusunu ön plana çıkarmakta ve kültürel mirasın çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmektedir. Evet Ebu Zeyd'in bu konudaki alternatifi de şudur. Buna karşılık yani Kur'an ilimleri yöntemine karşılık Ebu Zeyd'in alternatifi şu. Bir dilsel yapı olan nasıl kültür ve olgu ile ilişkisini temel alan bir diyalektik yöntem olarak belir. Bunu da şöyle bir açıklıyor. Şimdi dinsel metinler incelerilirken geleneksel olarak Nass'ın sahibi yani Allah'tan başlayan daha sonra sıray, sırasıyla ilk alıcı yani peygamber ve son olarak da olgu, vakaya yer veren inen bir yukarıdan aşağı inen bir diyalektik işletilmektedir. Örneğin hep Kur'an neden tediricen indiği sorusu ortaya konurken bu bir kudret meselesi yapılmaktadır. Allah Kur'an'ı toptan bir çırpıda indiremez miydi? Böyle bir durumda Hazreti Peygamber Kur'an'ın tamamını ezberleyemez miydi gibi. Oysa Olsa, olgudan Nas'ın sahibine doğru yukarı çıkan seyreden bir diyalektik yöntemle tencim gerçeğinin Nas ile olgu arasındaki canlı ilişkiyi kaçınılmaz bir sonucu olarak rahatlıkla görülebileceğini söylüyor Ebu Zeyd. Şimdi anlatılmak istenen şey arkadaşlar aşağıda şema olarak verilmiş. Şimdi şemaya baktığımızda Ebu Zeyd'in yöntemine orada bir teşkil ve teşekkül dönemi diye ayırdığını Nas'ın edilgen durumda bulunduğu ve olgu tarafından biçimlendirilmiş döneme teşekkül dönemi yani biçimlenme dönemi adı veriyor. Nas'ın olguyu yönlendirdiği bir biçim verme dönemine de teşkil dönemi diyor. Ve gördüğünüz üzere teşkil döneminde, teşekkül döneminde olgudan nas'a tek yönlü bir etki söz konusuyken, teşekkül teşkil döneminde yani vahyin kesilmesinden sonra tek yönlü ama bu sefer nas'tan olguya doğru bir etki söz konusu oluyor. Ancak makale yazarının yani Ömer Özsoy'un bu konuda başka bir görüşü var. Şema'da o da belirtmiş. Şema'da görüleceği üzere Teşekkül döneminde Nas olgu ilişkisini tek yönlü değil de çift yönlü olacağını belirtiyor. Burayı bilmiyorum açmaya gerek var mı? Nas olgu ilişkisin. Yani Ebu Zeyt şunu söylüyor. Nas, nas ancak olgu nasıl gerçekleşmiş nasıl ortaya çıkmışsa ona bağlı olarak Nas iniyor. Ayetler iniyordu diyor. Tek yönlü. Yani başka bir olay olsaydı, başka bir tarihte ona göre ayet inecekti. Tamamen burada etkileyen ana esas olgudur diyor. Teşkil döneminde. Ama teşkil döneminde ise vahiy kesilmiş olduğundan, artık elimizde sabit bir nas olduğundan olgunun nasıl etkilemesi söz konusu değil nas neyse nasla göre olguyu şekillendirmek, anlamak söz konusu olacak. Yani Ebu Zeyd'e göre nas olgu ilişkisini yine ortaya koyacak en önemli konular Esbab-ı Mekki Medeni ve Nasih-Mensu konuları olmasına rağmen bu konuların nas olgu ilişkisini kavraman Davramaya ve canlı tutmaya yetmediğini belirtiyor Ebu Zeyd. Bunun sebepler arasında da mesela şu örneği veriyor. Esbab-ı Nüzül'den, Nüzül sebeplerinde rivayet bilgilere bağlı kalmada hiçbir rivayeti heder etmeme endişesinde o derece taasuba varılmış ki çelişkili rivayetleri cem etmek için bile testiciler tarafından birçok teori geliştirmek durumunda kalınmıştır diyor Ebu Zeyd. Bu da büyük bir iddia. Ebu Zeyd, e, Ebu Zeyd'e göre bunlardan mesela hangi teoriler? Taadüdün nüzül, tekerrürün nüzül, takaddümün naz an hükmü, taahürün naz an hükmü gibi teoriler tamamen bu taassubun neticesi sebebiyle uydurulmuş zihinsel bir kurgudur diyor bu dere. Bunları da birer örnekle açıklıyoruz. Teaddüdün nüzul yani aynı pasajın birden farklı sebeplere binaen tekrar inmesi. Buna örnek olarak biri İbni Mesud'dan, biri İbni Abbas'tan gelen iki rivayet var İsra 81. ayetle ilgili. İbni Mesud'un da göre bu ayet Medine'de, İbni Abbas'a göre Mekke'de bu ayet nazil oluyor. E, ayette "Olesle ona ruh sana ruhu soruyorlar ayeti." Şimdi Zerkeşi de iki rivayeti de sahih kabul ettiği için yani İbni Mesud da nabasta güvenilir sahabeler ve diğer rivayeti inceliyor Sahi kabul ettiği için bu hikayetin iki kez indiğinin nazil olduğunu öne sürüyor. Zerkeşi üstelik bu görüşünü de unutma endişesiyle yeniden nazil olduğu gerekçesine dayandırıyor ki Ebu Zeyd buna başta peygamber olmak üzere sahabenin Kur'an'ı muhafaza etme hassasiyetleri düşünüldüğü zaman bu iddianın tarihsel bakımdan kabul edilmesinin mümkün olamayacağını belirterek karşı çıkıyor Ebu Zeyd'e. Yani böyle bir şey mümkün mü peygamber unutacak, sahabe unutacak? Tekerrürü nüzul için ise ki bu da birden fazla pasajın ayetin aynı soru veya sebebe bina inmesi teori ki bununla ilgili örneği de Ümmü Seleme'nin Kur'an'da kadınlar neden alınmıyor sorusuyla ilgili üzerine şu üç ayet nazil olmuştur deniliyor. Ali İmran kadın, ol, kadın olsun erkek olsun sizden çalışanın emeğini zayi etmem. Ali İmran 195. Müslüman erkekler ve Müslüman... Kadınlar, inanan erkekler ve kadınlar, Allah'a çok anan erkekler ve kadınlar, Allah bunlara bağıştırma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır. ahsap 35. Erkeklere kendi kazandıklarından pay, kadınlara da kendi kazandıklarından pay vardır. Nisa 32. ayetleri e, nazil olduğunu söylüyorlar Ümmü Selemen'in sorusu üzerine. Ebu Zeyd haklılıkla bu haberin hepsinin doğru olduğu varsayılsa bile bunların tek bir sebep olarak gösterilemeyecek farklı münasebetlerde olduğunu söyleyerek karşı çıkıyor taaffürün naz an hükmü ile ilgili bu teori ile ilgili ki bu da Önce hükmün yani muhtevanın inmesi daha sonra metnin nazil olması demek. Bu teoriyle ilgili Ebu Zeyd'in örneği de namazın Mekke'de farz kılınmasına rağmen Maide 6. ayetin abdest ayeti olarak biliriz. Medine'de nazil olduğu ile ilgili Hazreti Ayşen'in rivayeti sebebiyle namaz için abdest hükmünün Mekke'deyken verildiği ancak metnin yani Nas'ın daha sonra Medine'de nazil olduğu ileri sürülmüş. Şimdi sırf Hazreti Ayşen'in bu rivayeti sebebiyle böyle bir iddia atılmıştır diyor Ebu Zeyd. Halbuki Maide 6 ayette yeni olarak, yeni bir farz edilen, yeni farz olarak konulan hüküm abdest değil, teyemmümdür diyor Ebu Zeyn. Yine Cuma Suresi'ndeki Cuma namazıyla ilgili ayet için de aynı durum geçerli. Cuma aslında, Cuma namazı Mekke'de farz kılınmasına rağmen Medine'de inmiş olan Cuma Suresi'ndeki ayet aslında Alışverişi yasaklıyor, Cuma'yı farz kılmıyor, Cuma namazını farz kılmıyor diyor Zeyd, Ebu Zeyd. Bir de şu sebepten karşı çıkıyor Ebu Zeyd. Bu teori Nas'la delaletinin, Nas, Nas ile dela, Nas'ın delaletinin arasına ayırdığı gibi vahyin Nas olmadan da mümkün olabileceğini varsaymaktadır. Bunu açıklayabilmek ise zor olsa gerektir diyor. Bu teorinin temelinde Nas anlayışındaki eksiklik ve metin analizindeki yetersizlik yani dil bilmezlik yapmaktadır diyoruz. Burada şuranın altını çizmek istiyorum tartışılabilir. Vahyin naz olmadan da mümkün olabileceğini varsaymaktadır diyerek Ebu Zeyd. Sanki bana vahyi metlu kabul etmediği gibi bir manada. Zeyd'e göre bu teori yani bu teoriler naz. Ee, özellikle bu son teori te e, Nas ile Nas'ın delaletinin arasını ayırdığı gibi vahiyin Nas olmadan da mümkün olabileceğini varsaymaktadır diyor. Bu yüzden karşı çıkıyor. Bunu açıklayabilmek ise çok zor olsa gerektir diyor. Bu teorinin temelinde Nas anlayışındaki eksiklik ve metin analizindeki yetersizlik yapmaktadır diyor. Burada şu ifadenin bence altı çizilmesi tartışılması tartışılabilir. Vahiyin Nas olmadan da mümkün olabileceği varsayılmaktadır diyor Ebu Zeyd. Buradan sanki ben vahiy gayrimetli Ebu Zeyd'in kabul etmediği gibi bir anlayış çağrışımı yaptı. Yani nas, vahiy, vahiy nas olmadan da mümkün olabileceğini varsaymaktadır diyor. Halbuki vahiy metlu için böyle bir şey söz konusu. Devam ediyorum. Takaddümün nas an hükmü teorisine de karşı çıkıyor Ebu Zeyd. Bu da metni indiği halde uygulamanın daha sonraki bir döneme tehir edilmesi örneği. Bu teoriye verilen örnekler incelenecek olursa kelimelerin lügat anlamı ile şer'i anlamlarının birbirine karıştırıldığı görülür diyor. Örneğin Mekki bir ayet olan Ala suresindeki قَدْ اَفْلَحَمَنْ تَزَكَّةً Deki tezekka fiili ilk, ilk uygulama örneği Medine dönemine ait olan zekatla ilgili görülmüştür. Halbuki kelime burada özgün anlamında kullanılmış, kelime anlamında kullanılmıştır Mekke'de. Zekat ise Medine'de emrediliyor. Burada aslında bir zekatla ilgisi yok yani Mekke'de inen Ala suresinin. E bu da, bu teori de Kur'an'da hükümlerden bağımsız veya delaleti olmayan atıl durumda naslar bulunduğu vehmini doğurmaktadır diyor bu, bu teori, bu iddia. Ebu zeyt nesle ilgili geliştirilen nas olgu ilişkisini özellikle üç Konuyla ilişkilendirmişti ya Ebu Zeyd. Birincisi Mekki Medeni ayetlerin durumu. Biri de Nes, Nesih'le ilgili. Bir de Esbab-ı ile ilgiliydi. Şimdi Nesih'le ilgili şunu söylüyor. Ebu Zeyd, Nesih'le ilgili geliştirilen tasdiflerin de Mekki Medeni konulardaki gibi kurgunun ötesinde bir şey olmadığını söylemektedir. Mesela Nesih'in çeşitleriyle ilgili. Ali hocam göstermişti sağ olsun. Kur'an'da metni bulunup hükmü bulunmayan ayetlerden bahsetmişti mesela. Böyle bir Nesih çeşidi var denmişti. İşte Kur'an'da metni bulunup hükmü kaldırılmış olan ve mensuh denilen ayetlerin nas olgu bağlamından koparılmış olduğunu, aslında nasih mensuh ayetlerden her biriyle olgu bağlamında amel edilebileceğini şu örnekle ifade etti. Kur'an'da kafirlerle savaşa emreden ayetlerle kafirler karşısında sabır tavsiye eden ayetler arasında bir tenakuz yoktur diyor. İlgili hükmün uygulanabileceği şartlar oluştuğunda her ikisiyle de amel edilebilir diyor Ebu Zeyd. Yani bu bir nesih değildir diyor. Az kaldı. Aslında Ebu Zeyd'in bu itirazlarının sebebi yani bu bütün teorilere olan itirazlarının sebebi Telesin yanılmazlığı veya Ehrufu Seba olgusu ile ilgilidir diyor. Yoksa direkt olarak rivayetleri yalanlamak değildir Ebu Zeyd'in amacı. Yani böyle e, ...Müseleme'nin işte bir soru üzerine... 3 ayet inmiştir. Böyle bir şey gerçekten olabilir diyor. Ama yöntemi yanlış buluyor. Yani sırf o rivayeti doğrulamak için Böyle bir taslukla selefin yanılmazlığını sırf selef yanılmazdır ilkesini sabit kılmak için böyle bir teoriler geliştirmesine karşı çıkıyor dedik. Yine nas o, olgu bağlamında Ebu Zeyd Hazreti Ömer'in içtihatlarından rivayetlerin direkt olarak yalanlamak değil selefin yanılmazlığı veya efufusel olgusu olgusuyla ilgilidir dedik. Yoksa direkt rivayetleri yalanlamak değildir amacı. Yani böyle teoriler heh, yöntemi yanlış. Yine nas olgu bağlamında Ebu Zeyd Hz. Ömer'in iştihatlarından müellefe-i kuluba zekattan pay verilmesini örnek gösteriyor. Yani nas ve olgu ilişkisi açısından. Gerçekten Hz. Ömer'in iştihatları zaten en çok delil gösterilir. Ve diyor ki, nas olduğu gibi duruyordu müellefe-i kulubda. Ancak olgu değiştiği için Hz. Ömer tarihi bağlamı, şartları göz önünde bulundurmuştur. Yani... Ayetin indiği dönemde İslam güç bakımından zayıftı. Ömer zamanında ise İslam güçlendiğinden hükmün uygulanma zemini ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla bu hükmü lafsi olarak aynı ile tatbik etmenin anlamı yoktu. Bununla beraber ayette zikredilen diğer kimseler, işte zekat verilecek kimseler için hükmü sabit tutmuştu Hazreti Ömer. Çünkü olguda bir değişim olmamıştı. Yani zenginden fakire verilecek diyor ve makaleyi burada özetle sunmuş bulunuyorum. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkürler.